Bismillahirrahmanirrahim. Vakıfla ilgili bölüm. 3577 Amr bin el Haris'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem ne dirhem ne dinar, ne köne, ne cariye bir şey bırakmadı. Ancak bindiği beyaz katırı, silahını ve bir arazi bıraktı ki onları da Allah yolunda vakıf kıldı. 3578 yine aynı. 3579 Amr bin el Haris'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatında geriye sadece beyaz katarı silahı ve biraz arazi bıraktı onları da tasadduk etti 3580 Ömer bin Hattab'dan Hayber arazisinden bir araziye sahip olmuştum istişare için Resulullah'a geldim ve Hayber arazisinden öyle bir araziye sahip oldum ki o kadar çok sevdiğim ve değerli bir araziye sahip olmamıştım onu ne yapayım vesselam, Dilersen o araziyi tasadduk et Ömer İbn-i Hattab o araziyi alınıp satılmamak, hibe edilmemek üzere tasadduk etti. Gelirinden de fakirlere, hısımlara, kendi hürriyetini satın almak üzere mukavele yapan kölelerin hürriyete kavuşturulmasına, misafirlere, yolculara tasattuk etti. Onun idaresini üzerine alan kimse ihtiyacından fazla almamak, kendi hesabına çalıştırmamak şartıyla öf çerçevesinde ondan yemesinde ve başkalarına yedirmesinde bir günah yoktur dedi. 3581, 82, 83, 84 yine aynı. 3584 Enes'ten sevdiklerinizden infak etmedikçe bir hayır ve takvaya ulaşamazsınız ayeti hazırlı olunca Ebu Talha Rabbimiz malımızın bir kısmını tasadduk etmemizi istiyor ve emrediyor. Ya Resulullah seni şahit tutarım ki ben arazimi Allah yolunda tasattuk ettim dedi. Resulullah da onu akrabalarına tasattuk ettiriyordu. Talha da ona Hasan bin Sabit ile Ubey bin Ka'ba tahsis etti. 3535 3536 Yine Ömer'in Hayber'deki tasattuk ettiği tarlası. 3587 Ömer bin Hattab'tan Ali sallallahu aleyhi ve toprağımı ne yapayım dedim? Aslını vakfet, mahsulünü tasattuk et buyurdu 3588 Hüseyin bin Abdurrahman'dan temim Moğurlarından Ömer bin Cevan attı birine Ahnef bin Kays hem Ali hem de Muaviye'den niye ayrıldı diye sordum Ahnef şöyle dedi bir defasında haçta içen haç için Medine'ye gelmiştim biz daha konakladığımız yerde yüklerimizi indirirken birisi geldi ve halk mescitte toplandı dedi ben de gittim halk toplanmıştı bir de bıraktım ortada bir grup Bunlar Ali bin Ebu Talip, Zübeyir, Talha, Saad bin Ebu Vakkas. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Tam onların yanında durdum. İşte Osman bin Affan geldi dediler. Osman bin Affan üzerinde sarı bir izar ile geldi. Ben arkadaşıma olduğun gibi kal da Osman'ın ne haber getirdiğini göreyim dedim. Osman Ali burada mı, Zübeyir burada mı, Talha burada mı, Saad burada mı dedi. Evet burada dediler. Kendisinden başka ilah olmayan Allah adına söylüyorum. Biliyor musunuz Resulullah? kim filan oğullarının hurma kurutma yerini satın alırsa Allah ona mağfiret eder buyurdu ben orayı satın aldım ve Resulullah'a gelerek filan oğullarının hurma kurutma yerini satın aldım dedim Resulullah onu bizim mescide vakfet ecrini alırsın dedi oradakiler evet biliyoruz dediler Osman kendisinden başka ilah olmayan Allah aşkına soruyorum kim Rume kuyusunu satın alırsa Allah ona mağfiret eder Resulullah'ın dediğini duydum geldim kuyuyu satın aldım Müslümanların işmeler için onu vakfet ecrini alırsın buyurdu. Oradakiler evet dediler. Osman kendisinden başka ilah olmayan Allah aşkına söylüyorum biliyor musunuz? Resulullah kim ceis usreyi teçhiz ederse Allah onu mağfiret eder buyurdu. Ben de yay kirişi deve yularına kadar ne varsa onları teçhiz ettim. Oradakiler evet dediler. O zaman Osman Allah'ım şahit ol Allah'ım şahit ol Allah'ım şahit ol dedi. 3589 yine aynı, 3590 yine aynı, 3591 yine aynı, 3592 Ebu es-Selemiden Hazreti Osman evinde muhasara edildiğinde halk evin etrafında toplanmıştı. Hazreti Osman halkın önüne çıktı, hadisin devamı yukarıdaki gibidir.